Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Greenpeace Akdeniz, Amasya'da yapılmak istenen termik santralle ilgili bir basın bülteni yayınladı. Bülten şöyle, Bartın halkının Amasya'da yapılmak istenen kömürlü termik santrale karşı mücadelesi sürüyor. 2000'den fazla katılımcı ile Türkiye'nin en büyük davacı sayısına sahip çevre davasını açan Bartınlar, şimdi de termik santral projesine yasal zemin hazırlamak için değiştirilen çevre düzeni planına karşı harekete geçti. Çevre düzeni planındaki değişiklik bir önceki planda turizm, balıkçılık, ormancılık alanı olarak ayrılan doğa harikası alanda termik santral binasıyla enkaz artıkları ve kül depolama sahası kurulmasına izin verilmesine neden olacak. Proje hayata geçerse 100 bin insanın tükettiği ücretsiz içme suyu kaynağı olan kavşak suyu tükenecek. Gömü ve tarla ağzı kıyılarında balıkçılık sona erecek. 6 bin dönümlük doğal meşe kayın gürgen ormanı yok olacak. Greenpeace bu konuda başlattığı kampanyayı imza.greenpeace.org/taksim-amasra adresinden ulaşılabiliyor. Fas'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nda 45'ten fazla ülke fosil yakıt kullanımını sıfırlayıp tamamen yenilenebilir enerji kullanma kararı aldı. Kararın 2020'ye kadar uygulamaya konması amaçlanıyor. Fasın Marakeş kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nda önemli kararlar alındı. 7 Kasım'da başlayıp 18 Kasım'a kadar süren konferansta iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden olan 45'ten fazla ülkenin en yakın zamanda tamamen yenilenebilir enerjiye geçmeye karar verdikleri açıklandı. Buna paralel olarak bu ülkelerin fosil yakıt tüketimini tamamen terk etmesi hedefleniyor. Ülkeler karbon emisyonlarını düşürmeye başlayan ulusal planlarını bu doğrultuda güncelleyecek. Bu güncellemenin 2020 yılına kadar en yakın tarihte gerçekleşmesi amaçlanıyor. Konferansın sondan bir önceki gününde Marrakeş bildirgesi yayınlanmış ve iklim değişikliğiyle mücadelenin mutlak öncelik taşıdığı vurgulanmıştı. Bildiri kapsamında ayrıca gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yıllık yaklaşık 100 milyar dolar yardımda bulunacağı da yer almıştı. Konferansa katılan Uluslararası Çevre Örgütü 350.org'un yöneticisi, May Böve konuya temkinli yaklaştı. Böve, Trump iklim değişikliğiyle mücadelede son vermek için elinden geleni yapacak. Bu demek oluyor ki tüm kuvvetimizle iklim değişikliğini hızlandıracak faktörler üzerine odaklanmalıyız şeklinde konuştu. Alman Dünya İçin Ekmek örgütü ise kararı memnuniyetle karşıladı. Örgüt temsilcisi kararı harika bir inisiyatif olarak tanımlarken iklim değişikliği müzakerelerine olumlu katkı sağlayacağını ifade etti. Yenilenebilir enerjiye sıcak bakmayan Trump'ın yeni Amerika Birleşik Devletleri başkanı olacak olması çevreciler tarafından genel itibariyle endişeyle karşılanıyor. Kongrede de üstünlüğü sağlayan Cumhuriyetçilerin desteğiyle Trump'ın yenilenebilir enerji harcamalarını kısmasına mümkün gözüyle bakılıyor. Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan ve kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda su seviyesi %26'ya düştü. Su seviyesinin azalması üzerine Yalova Belediyesi tasarruf çağrısında bulundu. Sonbaharın kurak geçmesi nedeniyle kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'ndaki su miktarında düşüş yaşandı. Konuyla ilgili Yalova Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nden bir açıklama yapıldı. Dendi ki nüfus artışına paralel su kullanımı artmakta, buna karşın var olan su kaynakları giderek yetersiz kalmaya başlamakta. Bölgemizde yağış rejimi de değişti. Gökçe Barajı'ndaki su miktarının %26 seviyesine indiği göz önüne alınırsa tuz tasarrufunun önemi daha da kolay anlaşılmaktadır. Vatandaşlarımızın içme suyunu kullanırken suyun boşa akmamasına dikkat etmesi çok önemli. Ayrıca kapı önü, araç ve halı yıkamalarının içme suyu ile yapılmaması ciddi bir tasarruf sağlayacaktır denildi. Yalova'nın su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Gökçe Barajı 2014 yılının yaz aylarında tamamen kurmuştu. Bu baraja 2 ay süren çalışmanın ardından döşenen 7 kilometrelik hat ile Kurtköy deresinden su aktarılmıştı. Hindistan'ın çatı üstü güneş elektriği alanındaki kurulu gücünün 1 gigawatt seviyesini aştığı bildirildi. Danışmanlık ve araştırma kuruluşu Bridge to India tarafından derlenen verilere göre son 12 ayda ülkede bu alanda 513 megawattlık kurulu güç artışı görüldü ve kümülatif güç Eylül sonu itibariyle 1020 megawatt seviyesine yükseldi. Bu gücün 377 MW'lık bölümü sanayi tesislerinde, 263 MW'lık bölümü ticari binaların, 260 MW'lık bölümü ise konutların ve 121 MW'lık bölümü ise kamu binalarının çatılarında yer alıyor. Çalışmadaki verilere göre ülkedeki 19 eyaletin 17'sinde kurulu olan bu tesislerdeki elektrik üretim maliyeti şebeke fiyatlarının altında Maharasça ve Haryana eyaletlerindeki kurulumlarsa şebeke fiyatının %30 daha altında elektrik üretimi gerçekleştirebiliyorlar. Çalışmaya göre kurulum maliyetleri ise son 4 yılda ortalama olarak yıllık %12 oranında geriledi ve gayet uygun koşullar oluşmuş oldu. Bununla birlikte Bridge to India Hindistan hükümetinin maalesef 2022 için hedeflediği 40 gigawattlık çatı üstü güneş elektriği hedefine ulaşamayacağını ve 2021'de 12.7 gigawatt düzeyinde kalacağını öngörüyor. Tabii bu yine yüksek bir rakam fakat hedefin altında. Çünkü 40 gigawatt diyor Hindistan hükümeti. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direkleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi